Bismillahirrahmanirrahim. Kurumumuz Salavat-ı Şerif'e getirmenin Hazreti hakkında. Salavat-ı Şerif'e Salavat, salatın çoğulu. Salat, dua demektir. Şerif de en müşerref değerli dua anlamına geliyor. Bu her müminin peygamber olan sevgisi, muhabbeti ve bağlı anlamına geliyor. Sabrişe getirmek, Alisa Mazaterine. Bizim evlam buyuruyor, azap 56'da ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahe ki İnne Allahe vakak ki Allah dilece ve melah iketehü ve Allah'ın cennethanı melekleri, melekleri. Ne kadar melek varsa bir yerde gökte, arşa peşte. Bütün melekler yüslülüne alen nabi, yüslülüne stat ederler alen nabi peygamber üzerine peygambere. Bizat Allah Cile Câlu'yu Peygamberimize saravat ediyor muhtemelenler? Saravat bizden olunca dua anlamına geliyor. Yalvarma dua anlamına geliyor. Tabi Allah Cile Câlu Mevlam dua etmez. Çünkü dua daha üstünden yalvarma anlamına geliyor efendim. Yani. Allah'ın neydi bu salabatı? Allah'ın cercali'yi Peygamber'imize her an her saniye rahmetinin böyle. her an her saniye gece gündüz Peygamber'imizin derecesi atıyor. Meleklerin neydi bu salabatı? İstiğfar. İstiğfar. Peygamber'imiz ümmetine onlar istiğfar edilir. Affını diliyorlar meleklerde. Ne olur bundan sonra vuruyor. Ya ayet-i Ey müminler beraber. Ey müminler salliu aleyhi siz ona sıvışırak getiriniz. Bu emir olmuşlar beraber. emir olmuş oluyor. Sallî teki oluyor. Sallû bunu çoğulu. Yani ey müminler hepiniz sizle peygambere Salli getiriniz. Ve Bu teslima. Bir de selam ile ona selam, doyunuz, selam veriniz. Selam. Yani saratı selam. Salli ve selim. Ona girebileceğim. Sabah-ı çok nebileri var, şişleri var. böyle. En kısası Allahümme Salli Muhammed ve Muhammed. Fakat Allahu uma salli ve sellim dersek dayı olmuş öfede. Şu ayet-i kerame'de salli ve sellim'i Ayet geliyor ayet-i kerame'de Yani sallu ve sellim'i ayet-i kerame'de geliyor. Allahu uma salli ve sellim ala Muhammed dersek dayı olmuş öfede. En kısım bu. Kadın Saat-ı var. Artık çok şeylere bunların var. Ve namazı okunan salat Şeyhler'e var. Allah'ın masaleler diye başlayanlar, Salat-ı Şerifeler'e böyle. Allah'ın Celle Cale, ismi anılınca, yani Allah deyince Celle Şahli, ne gerekiyor? Mutlaka tazim ifade eden, tazim yani saygıyı ifade eden, hürmet ifade eden bir şey söylemek gerekiyor. Allah! Gelishanlı'yı, Gelijali'yı, yani Sübhanallah, Azzevecil gibi, bu gerekiyor Bunlar böyle? Yani, kul Allah anuncu Gelishanı, eğer bir şey demese, orada günah oluyor Mutlaka mevlamı İslamcıca, ne gerekiyor? Bir sayı ifade eden bir kelime. En azından Allahü Teala, bu da olabilir böyle. Allahü Teala, Teala yüce Allah anlamına geliyor. Azze ve Cel, Cel-i gerekiyor bu böyle. Peygamberler anılınca peygamberler hangisi olsa o böyle. Ve melek da en kısası Aleyhisselam gerekiyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam bir de melekler anılınca melekler. Cebra Aleyhisselam Hazır Aleyhisselam, gerekiyor olay böyle. Peygamberin düşünmeye düşünmeyi insanlara Aleyhisselam denmez. Ancak Peygamberle beraber olursa öyle böyle. Onlar beraber olabiliyor böyle, böyle. Sahabere gelince sahabe anılacak sahabeler, Ne gerekir o zamanlarda? Eğer sahabe erkekse ve tekse, radı anhü geliyor. Radıyallahu anhü. Allah'ına razı olsun böyle şey. Eğer iki sahabe olursa Radıyallahu anhüma. Eğer çok olursa, çoğu olursa Radıyallahu anhüma geliyor. Radıyallahu anhüm. anhüma. Eğer sahabe kadın olursa Radıyallahu anhüha. Mesela Aişe Radıyallahu anhüha. İki anı olursa Radıyallahu Eğer kadın sahabe çok sağlanan zamanlar Radıyallahu anhülle geliyor. Rabbi Allah an tek rulosu sahibe, Rabbi Allah. Allah razı olsun böyle. E, dışı sahibi ise, kadın ise, Rabbi Allaha gerek mutlaka var. Sahibin dışında, tabiin olsun, tevrat olsun, ejlül olsun böyle, onlara ne gerekiyor? Jamat alay, jamat alay onlara. Razi anlı, ancak sahabe denir bir sahabelere böyle. Sahabe dışında tabiin evlola kim varsa onlara rahmet aleyh demek gerekiyor böyle. <gülüyor> Sırat-ı Şerife insanlar olunca dua anlamına geliyor. Ve dua yalvarma böyle. Fakat Rabbimiz'in elhamdülillah rahmetinin böyle tecellisiyle kul hem peygamberine savaş terbiye getiriyor, dua ediyor. Hem de kul kendisi bu da siyah kazanıyor bakın böyle. Kardeşlerim Nisra'yı veya Kıda Hakim'de, Juhal-i ''Men salli aleyh'e bir kimseye buyuruyor Peygamber'imiz, bana diyor, bir defa savaşıya getirirse, salli aleyh'i aşşa salli vahidine. Allah kimseye on katı sıhhat ediyor, on katı. rahmet değil mi? On katı. Yani insan en kısa, aleyhisselam derse bile böyle, en kısa ise böyle, Allah'a salli Muhammed derse bile, ona Mevlam ne yapıyor? Allah ondan razı oluyor. 10 on katı ona Rabbim saat ediyor, rahmet ediyor on katı böyle. Ve hattı anlıyor, aş-ı hat hatını, da günahına siliyor Mevlam. On katı sahibi aldı, bak 10 katı. Herkese bir mi? Herkese on katı ama getirdi sırabaş gibi göre. Kimi cıvız olur, yansız olur, uyuşuk olur, kimin canlı olur, sevgili olur. Demek ki kul nasıl sahib edilmiştir Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eserine, onun on katı oluyor beraber. Böyle. On katı beraber. Onda kulun günahı siliniyor, on tane de. On defa derse yüz günah silindi. İşha, i̇nsan farkında değil bunlara Ve Reh Falehu aşırı derece altın, onda derecesi arttırıyor, on katı derecesi. Manevi derecesi arttırıyor, on katı böyle. O anda hangi derecede ise, manevi derecede ise, on katı yükseğe çıkıyorsun sen böyle, on katı. Bir Sahab-ı Şerife'de böyle. E demek ki, sahab Şerife, tabii bir peygamber sevgisi de tanıyor ki Mevlam'ın hasılatı getiriyor. Bu kadar değerli bir şey, Sahab-ı Şerife'ye getirmek. Burada Mevla bize buyurdu ki, sallü buyurdu. Yani getirin sav Bu emir. Emir niye giretiriyor? Karşılığı farz deniyor Demek ki bu sallü ve Sellîmû, ayet-i nedir gereği, bunun vecibesi, insan üzerine bu farz oluyor. Ne zaman ne kadar? üllemaların ittifakı ile ömürde bir defa Fars Şahbesi varıcı onda bir defa değişiyor. Bir üllemadan 60 mesele göre de ömürde bir defa Fars oluyor. Yeter mi? E, da marum kalıyor ben. Olmaz böyle. Evet ölüyor borcunu. Ödüyor bu faziline geliyor. Ama daha bir defa kalırsa bu, alınmazsa peygamberini, hatta peygamberini, nedir? İmanın zafı bu mütevimler. Peygamberimiz bizim veli nimetimiz. O biz İslam'ı tebliğ ediyor. O bizi uyardı. O bizi dua etti mütevimler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son nefesine bile ne yaptı? Ümmeti, ümmet dedi son nefesine bile. Azrail canını gelince Azrail'e yalvardı. Ya Azrail dedi, benden söyledi ümmetin nasıl canlıcısın muhtemelen Bunun dışında bir meclis işte, bir meclis biz onunla bir yerde, oda olsun, canlı olsun, sohbet olsun, hatta yolda bir grup toplanmışlar verecek. Bir mecliste Peygamber ismi anıldığı zamanlar yine burada getirilmesi sağa şerife vacip oluyor. Bir defa getirilmesi. Bu da vacip muhtemelen. Dediği vacip hemen farzdan sonra gelir. Sünnetten üstün yani terki caiz değil ve terkini günah anlam var gereği şey. Demek ki bir mecliste bir toplantıda Evde, camide, suhabette, her ne olursa olsun, dükkanda olsun böyle. Peygamber anıldığı zamanlar, ilk anılıştan bir defa getirilmez Harbi Şerife'yi vacip oldu duyanlara. E tekrar geçerse ne oldu? Peygamber isimli şerifleri, onlara müstahap sorar böyle. Yani yakın sebebi olanların böyle. Günah yok ama sevabı böyle şey. Bir de namazda ettiğattan sonra Hanefi'de ve diğer mezheplerde şah ve sebebiharış, sünnettir. Şahfide, namazda ettiğattan sonra okumak farz. Her namazda şah ve Şah o tek bu şekilde farz oluyormuş oluyor. bu Bülbarış namadetleri, اَنْ bir يَلْمْ كِيَامَةِ اَكْسَرْهُمْ عَلَيْيَ سَلَاةً تِرْمِسِدَ İnsanların bana en yakını bu Peygamber'in Kıyamet gününde, mahşer yerinde, insanın en yakını bana mahşer yerinde, insanın en yakını Peygamber'imiz, en yakını Peygamber'e yaklaşabilenler, onun sancı altına sığınabilenler kimler? En çok salveşe getirenler muhtemelen. Ve evet. kim daha çok hayatında yetimli salve-i o kişi Peygamber'e daha yaklaşabiliyor evveli. Yani mahşerde, cennette yakın olabildi Peygamber'e. Buradaki yakın ne anlamı geliyor? Yani şefaatine, Peygamber'in korumasına, himayesine daha olmuş Hacı Şiron'a zatı Hazretleri tebi tabiinden kendisi zamanda bu da müşehhit bu müşehiddi, bir şey ve büyük alim uleması kendisi. Bu anlatıyor Hacca diyor gittim. Bir genç diyor tavafta karşılaştım çok zaman beraber bulundum tavafta. Bu gence baktım diyor. Her dur durmadan diyor tavafta diyor. Savaşı ne getiriyor Peygamberi? Savaşı ne getiriyor, diyor. Bu beni dikkatimi çekti, diyor. Sordum kendisine. Dedim ki, diyor, genci, yahşap, sen başka dua bilmiyor musun? Baba tek bunu getiriyor savaş Şerife'yi. Bir ah çekti, diyor. Bir ah çerçeve. Ne oldu Halil dedim, diyor. Şöyle diyor, benim diyor, gece babam öldü, diyor. Gece babası ölmüş. ''Babam öldü ama diyor, babam yüzü karardı.'' diyor muhtemelen bakım öteyemde. ''Yüzü karardı.'' diyor böyle, böyle Yani insanın öldüğü anda içindeki neyse o duşa vurur. Böyle. İçindeki imanı kâmil ise, Allah'ın salih kulu ise, o nur. Yani sararır mı? Böyle. Bu sararması yüzün nur alameti. Allah'ın Allah aksi ise, yüzü kap böyle. Ya yani kap kar oldu böyle. Allah korusun. Babam diyor öldü. yalnızdım ben diyor. Babam öldüğüne üzüldüm. Fakat baktım ki babamın yüzü diyor kap kar böyle diyor. Kömür gibi oldu ben diyor. İşte tabii için daha yandı. Ağlamaya başladım. Ağlarken diyor ülke dalmışım diyor. Birim bu arada saz gelir diyor. Nuruldu çok güzel bir saz geliriyor. Örtmüştü babamın yüzünü, açtı babam yüzünü diyor, bir sıvazlı yüzü öpüyorum böyle, sıvazlı bir babamın O anda babam yüzü, hemen diyor nur gibi sarardı babam bak yüzü böyle diyor. Soğudum, sen kimsin böyle? Bak benim babam yüzü kararmıştı, ben ondan çok korkmuştum. Sen kimsin? Ben dedi, Muhammed Aleyhisselam, Peygamber'e söyledi böyle, böylece. Peki neden bu an karardı? İşte bazı günahlar vardı ama fakat bana çok savaş şey getiriyordu bana diyor. Bana şunu o savaş getirirdi. getiriydi, getiriydi. melek haber verdi bana, melek diyor. Melek haber verdi ki işte filan kişi öldü deden diyor. Onun için geliyorum onu sıvazın yüzünden beraber böyle. böyle. Bunu husüyör sevriyor bunu Yani muadisler müşriyetten böyle. Devlet aymanlar umarız ad buyuruyor bize karşımızda bu şekilde verecek. Burayı yine alıp ev alıp alışamazlıkları al al al al alıştırmızı da rejim enfurajjüllün, rejim enfurajjüllün, şu ki adamı şu kişinin bunun için sürünsün şu kişi, yani sürünsün helak olsun böyle, kar olsun gelebilir bile böyle. aleyhi duyarsam da benim de isim anıldığı halde anulduğu halde kim bana sarhoş getirmezse getirmezse o kişilerde sürünür sürünsem Çünkü peygambere karşı duyarsızlık yani peygambere karşı bir sevgi beslememek bu nedir? Artık kalbin katılığı kararımı anlamına, anlamına geliyor böyle. Bu anlama geliyor. Peygamberimiz Hazreti diri nedişan rahm alemidir. Rahmeti lil alemin. Alemlere nur saçan, rahmet saçan peygamber Her varlık canı cansız peygamber sever mi acaba beybale? taşlar sever mi acaba beybale Severler. medine mene bere de münaka yani bir mescit yapalım Medine'ye bere Fakat mescit Şöyle meşirin yapısı temeli taştan örüldü. Üzerine kerpiş kesildi. Kerpiş örüldü böyle. Kara kerpişi böyle. Şamurda yana böyle. İşçi sığamadı bile kire, kire, kireçli falan böyle. Kara böyle. Ondan sonra direkt de dikildi. Huma direkt dikildi. Huma dalları. Ancak gölgelik. Yağmur yağ zamanlar içeri yağmur yağardı böyle. Ve tabanda de yoktu de tabii hasır da yoktu böyle. Kıtık o zamanlar böyle. Toprak tep toprak böyle. Peygamber Efendimiz'in maddeleri cuma günleri futbol okurken kurumak kökü vardı. Kurumak kökü vardı kuru bir tane. Peygamber Efendimiz diyor onun kuruman köküne kürmanın gider. O kadar onu dayanır böyle eline. Onu da eline koyar diyor hemen. Elim dayarız böyle, kubu okur böyle. Bu şekilde ayakta okur da. Sonra bir kadın geldi, sahabeden bir kadın geldi. Dedi ki yarüssü alda, benim bir kölem vardı dedi böyle. Meşhur marangozluk. Bir din halkı anlamaz ağaç içerinden, e, anlamaz bunlara böyle böyle. Bu köle başka bir yerden savaştı. Esra'lı mühde işte böyle. Bir de ki kadın Ya Resulallah benim bir kölem var. Bu marakoz benim kölem. Eğer dedi Ya Resulallah izni verirsen sana bir hutu yaptırayım benim. Yaptırayım, böyle, bir şey böyle. Peygamber da kabul etti bunu. Peki yaptır bakalım böylece. Ve o kadın yaptırdı. Kölesine üç basamak bir oturma yeri. O kadar Tahtadan. Tabi plan yok be, Rendi yok bir tane böyle. Boya boya bir şekilde böylece. Yalnız ona tabi kesiyor, da kesmiş onları böylece. Kalın tahta haline yaptıydı böyle. Üç tane basamak merdiven. Bir oturma yeri bu şekilde böylece. Bu ilk cumayı yetiştirilir bunu. Bu mümkünleri. Tabi Peygamberi Sama Hazretleri kutup okumak için oraya çıktı bu trenle. Ayrıca köküden dayanamadı kurmak etkiliğine. Oraya çıktı aslında böyle. Çıktı, hutbe okuma başladı oradan böyle. Tabii yüksekte, etrafa herkese görüyorlar. Daha güzel oldu da. Oldu ama, kurmak kütüğü, küt, kütü, kütüğü den bir ses gelmeme başlıyor. Kurmak kütüğüne baktığında. Hazir-i Şerif Buhari'de, Hazir-i Şerif Buhari'de böyle şey. Üç şevayet var bu şekilde, sahabelerden. Yani herkes... O sesten bir şey çıkarıyor, çıkarıyor böyle. Sabiren bir kısmına göre onarlık deve gibi diyorlar böyle. Ve ona doğurur. Yani doğum sanır şeklen deve gibi bir ses çıkarıyor böyle. İnliyor böyle böyle. Bazı sabire göre o sesi yorumlamaları. Yani hekı sesi yorumlamaları. Bazına göre de çocuğun ağlaması gibi. Şu ağlanma, şu ağlanmasa gibi böyle. Diğer asabere göre de sanki bir şey yapıp, ortadan çaltıyor, paltıyor, imprak böyle. Ya mum paltıyor, paltıyor, paltıyor, o şekilde böyle bir ses geliyor. Zeynep arasında böyle kurmak yerine baktı. Tabii o görüyor onu, dururmak yerine, böyle. İndi ağaçlar gibi, sıvaz sarıldı mı tabi? Sarıldı. Sarılınca Nasıl bir küçük ağlar ağlarda, Aleyhisselam küçük alır, şu soyma böyle, böyle. epey bir damat oldu böyle böyle. Hadisiyi buharla mutlu hale. Efsane değil bu, bütün bunu sabırla duydular, onu bunu onlar duydular böyle. Bakın bir kuru hurma kütüğü bile, Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri onu bırakınca, tabii onu endüstri yapıyorlar, onu yaslanırdı. Ondan bir tat fiil alıyor mu tamam bakın ben? Alıyor herhalde. Ondan oluyor bundan haberleşiyor. Her varlığın tabi canlı cansız bizim bizim açımızdan bunlar canlı cansız. Allah katında hepsi bir bunların, ondan haberleşir. Onda bir şey olabilir. Bi öyle daha vereyim. Tabi, o dönemde tabi savaş esri alınıyor savaşlarda. Genelde alınan esirler ...o dönemde... ...artık bir mahzenlere... ...yer altında böyle karanlık yere kapanır. böyle Ağaç suyu kalır. İşte arada bir az bir şey... ...kurek bir atarlar. Ufak bir pencereden kendisine. Ve yaparlar böyle şey. Peki yani Alisa Mahzretleri... ...ne yapardım muhteremler? Kesiri geldi mi... ...onları dağıtırır sahabelere bazen. Bir alın bunları, eline götürün. İstir değil değil... Misafir gibi bunu bakın, misafir gibi. Yani esir Müslüman değil ama yani Müslüman esir alınamaz. Gayrimüslim bunlar da böyle. Müşrikler, şunlar bunlar bu şekilde. Yani bunları esraban taksim ederdi. Alın bunu, emni götüren bunları böylece. Yerimize yedirin bunları da böyle. Bunlara bakım var böyle. böyle. Yani bir esir. Tek bir getirilmiş. Tabi tek getirince. Diyeceğim bu bir bunun nesli de bir adire bağlanır ya kaçmamasın tabii böyle gece orada kaldı bu esir nesli kaldı tabii avşamızı kullandı yatsamızı kullandı nesli Ertesi günü diyeceğimiz soğudu estire ne istiyorsun ne gibi halen ne istiyorsun bakalım. Ya Muhammed bırak dedi böyle. Neyse fidye vereyim, fidyeyi vereyim, beni bırak böyle. Fekan şey baktı ona, bir demedi kadar böyle. Her şey günü aynı olay oldu. Üçüncü güne yine yalvardı esir. Ya Muhammed! Dedi. Beni dedi, bırak dedi. Gideyim yemeye diye fidyemi vereyim. Bu da Aleyhisselam Hazretleri, Fıdil selam bir şey böyle. Dedi ki sahabelere çözümünü gelsin. Gitsin bakalım gelsin bakalım bu. Tab tab sahabe de çözer böyle. Vallahi ona bu ama tabii o anda da sevindi. Sevindi ama kopuralarda. Sevindi ama neşten gitti. Köy tarafında kurumalık vardı. O dönem yakın hem kurumalık vardı. Kurumalara gitti. Yok. Bilemedi dire hep. Dünya karardı böyle. Bir huzursuzluk, günün darlığı, bir sıkıntı. Halbuki mecliste bağlıydı, iplik liraya bağlıydı. Esirdi. Ne hoca belirli onun açısından, ne hoca belirli onun açısından esirdi. Ama meclid-i nebevide, peygamberimizin suhabetinden, namaz kıldırışı okumasından o almış bir şeyler, manevi Mahalleye feyze almış, ondan almış. O anda mağaza hudur olmuş. Böyle işte bir kutsal hudur olmuş. O kadar mutlu olmuş ki böyle. Mahalleye gelmiş. Onu kendisinden zannediyor. Bilmiyor tabii nereden geldiğinde bunların böylece. Ama kendine orası salıverildi. Güçlerle kurmalara gidince o hal gitti kendisinden böyle. Anladık ki huzur peygamberinin muhammati mi? Gidemedi mi Orada bir kuyu vardı, hemen o bir buçuk abdesti aldı, temizlendi, geldi. ya Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, demiştim, Hocam ben de mislim olacağım ben gidemeyeceğim dedim o tarafa. Yani Peygamberimiz'in böyle feyiz muhabbeti, bir enerji kaynağı, manevi enerji kaynağı böyle. Bir olarak daha vereyim inşallah. Hadi zeyt, bin Harise. Kur'an'ın da isminin tek sahibi odur yukarıda. Kur'an-ı Kerim'de tek bunun ismi geçiyor Zeyd'in diye Ahzab Suresi'nde. Tek bunun ismi geçiyor. Peygamber'in sevdiği bir sahabe kendisi. Bunu çocukken kaçırmışlar. Küve tacirleri kaçırmışlar bunu. O zaman öyle bir adet vardı böyle. Küve tacirleri, cana vahşiler böyle. Kadınları Kadınlar kaçırır kaçırırlar böyle, Bunu kaçırmışlar bunlar. Satmışlar bunları. Hatice valimizin de kardeşi bunu satın alıyor köleyi. Getirip Hatice anlarımıza bunu hediye ediyor. Köle bir mal oldu o zamanlar. Hatice anlarımıza ne yaptı bunu? Radı Han-ı Züretleri Peygamber'i hediye Peygamber'imize. O anda henüz daha Peygamber, Peygamber değil ama bunu oyuncu oluyor bu adam. Peki anne sazetleri tabi insan neyse o, odur otlar böyle o ahlakı bize ahlak böyle yumuşaklık vicdan merhamet sahibi tabi ona köy bakmadı onu evlat gibi edindi evlilişinde diğer taraftan tabi Zeyt kaçırılmış annesi durmuyor ağlıyor yavrusu kaçırıldı ili köle edildiğini, satıldığını, nereye götürdüğünü bilmiyor ama. Babası alıyor. Bunun üzerine babası tutuyor. Ne kadar parası varsa, altına varsa bunları yanına alıyor. Bir torbaya koyuyor bunları. Bir de kardeşini alıyor yanına. Kerefi karı alıyor yanına. Biniyor devresine, başı aramaya oğlunu. Tabii kabile kabile gidiyor. Oraya gidiyor, buradalaşıyor dolaşıyor. Sıramik ya olduğunu duyuyor bunun görevi. Mekke'ye geldi, sordu. Sizi adına benim bir oğlum vardı. İşte kaçır kilo oldu bu şekilde. Mekke'deymiş acaba kimin kölesi burada? Dediler ki Muhammed diye biri var dedi. Peygamber dedi o zamanlar. Onun kölesi. Nasıl bir adam bu adam acaba? Yani nef anlar mı acaba? Bunu bize verir mi acaba? Tabi para karşılığında. Derler, Çok iyi bir insan. O gün müşrik, medet ediyor, Şimdi evine gelen muhtar amdar. Resulullah Muhammed Benim oğlum vezîd dedi. senin yanında köleymişlerse böyle şekilde. Annesi boğazından bir şey geçme annesinin. böyle. Uykusu annesini böyle böyle. Annesi zayıfladı. artık bir, bir hale geldi böyle yeme içmez, devamlı göz yaşı akıyor böyle. Ben babasıyım, işim yanıyor. Ben de ağlıyorum. Bak şu kadar bir zamandır dedi böyle. Şu kadar bir zamandır Arap Yaramadası'nda dolaşıyorum dedi. Böyle. Kabile kabile onu arıyorum böyle, işte böyle. Şimdi burada buldum. Ne istersen para. Tabii ki benim bedenlerimiz gerekiyor para aldığı için. Ne istersen para vereceğim. Ne olur oğlum bana verir misin böyle? Hulâle-i-Selam adretleri de paramı isterim bu şekilde böyle. Oğlunu bu ziyade buraya çağıralım. Buraya çağırayım, ona soralım. Eğer sizinle gitmek isterse, iş isteyemez, alın götürün. Buraya kalmak isterse, ona gönderemem, bırak bırak, bırak, bu şekilde. Tamam derler. Tabii bir evlat kalır mı? Annesi, mahrum, babası ayrına gelmişler. Tabii koşar da gider böylece. Haberle peyası serizeydi. De, Zeyd geldi. Yani, sordu. Şe bunu tanıyor musun? O benim babam o. Bu, bu da amcam benim bu. Tabii sıralı bu bir bunların. Sen pek çok soru dedi. Ya zeyt. Baban seni araya arıyor bu kadar zamandan beri. Anne beni ağlıyormuş, baban gözleri işte akıtıyor. Sen istiyorlar. Ben bir şey almayacağım böylece. Eğer istersen babanla git, kabine git, annene gidin böyle. İse burada kal. Durdu muhtemelen şöyle durdu böylece, bir babasına baktı, annesine aklını getirdi. Bir de peygamber, ayrılacak peygamberimizden, kendisi de peygamber değil anlamadım. Ayrılacak, aaa yapamaz dönüşe, böyle. Dedi ki, ben burada karşıladayım muhtemelen. Baba şaşırdı, anı şaşırmadı, nasıl olur ya bu ya? Allah Allah bu ya! Bu köle sahibine ana bu unutmuş bu böylece böylece? Gitmedi böyle böyle. Yani peygamber bakın sevgisim var yani kürlik şeyine kalıyor orada, annesim var diye gidemez oraya bunlara. Cuma günleri sana getirmeye daha da sabr cuma günleri. Tabii her zaman getirmek gerekiyor bunları böyle yani sayışı bunun daha böyle. Bu arsamız iftar yemekim yemen cuma tii. En iftar bir günümüz bu arsamada cuma günüdür. En fazlataki gün hafta içerisinde haftanın bayramıdır Cuma günleri Cuma günleri böyle. Ne oldu Cuma gününde acaba acemütehâmler? Aslında cum Cuma ve bir türden Cuma demütehâmler. Aslında Cuma. Adam bambaşka yaptığı var. Adam bambaşka mütehâmlar. Civan yaptığı var. O ruhü öfreniye kilitledi böyle. O gün cennete girdi. Arif Hazretleri. O gün dünyaya indirildi. Cuma indirildi. dünyaya indirildi. F'e ek sürü aleyye min ve saati fihi. Gülhü Cuma günü bana, sadece daha çok getirir bu durumda, Cuma günleri. Daha çok getiririz. F'in saati fihi, O hemen bana arzu olur Savişen'i böyle. Bana bildirilir. Peygamberin kabirlerinin başında, Mevla bir melek yaratıyor muhtemelidir. Bir melek yaratıyor böyle. Bu meleğin tek görevi var böyle. Kim peygamberi e sarhoşaya getirirse yeryüzünde, melek hemen bunu oradan alıyor, oradan duyuyor, peygamberi e bunu iletiyor. Ya Allah işte Afganistan'dan, Hindistan'dan, Türkiye'den, Almanya'dan, Kanada'dan, Afrika'dan, şuradan buradan filan oldu filan. Baba ismine bir haber böyle. Sana üç tane sarhoşaya getirdi. Beş tane getirdi. Peygamberi'ne aynı onu iade ediyor böyle. Allah'tan rahmet eylesin, dua edin böyle. Nasıl şimdi mesela uydular böyle, ilişim salonu üstünde er uydular böylece, o da bir demek ki manevi uydu muhtemelen, velek böylece böyle. Anını da alıyor böylece, getiriyor böylece. Gazne şehrinde, Gazne Afganistan'da, Gazne şehrinde bir Allah'ın sevgili salih kulu, borçlanmış, ne almış böyle, kanepe mi almış, der, halı mı almış, taksit de yok. Arpa almış, arpa. Aç kalmış olur çocuğu. Evinde takılıyor, bir şey yok, bir şey yok. Gidiyor, bir tanıdığı tüccaraya gidiyor. Ondan arpa alıyor. Üç sefer, beş sefer gidip alıyor diyor böyle. Ödeyeyim ya Arpa alıyor böyle. Hanım böyle eldiven çekiyor. Ekmek yapıyor bundan. Kuru ekmek yükseliyor kapı böyle. Gene bitiyor. Çünkü alışıyor ekmek deretten. Gene gidiyor. Gene yalvarıyor. O da gene veriyor. Tabii boş artı arta yükselmiş. 300 direm olmuş. Üçü direm boş. boş olmuş. bu. Sonra artık boş almaya gerek kalmıyor ama ancak kazandığı parayla arpa alabiliyor arttıramıyor böyle. Yani boş ödese şey biraz çoğuşu açacağız yine. Açacaklar. Fakat tabii üzülüyor çok. Çok üzülüyor böyle. Muazzam derdi var, sıkıntısı var. patlıyor o boştandır. Ah belirsiz ne olur? Ölürsen böyle. böyle. İç yanıyor, korku, boştan korkuyor. Çok da boş yok muhtemelen böyle. Allah öldürmesin muhtemelen böyle. Ama dikkat edemez çok çok çok çok muhtemelen. Yani şey bir olsa kişi şey, cennete giremiyor azap olmuyor ama cennete giremiyor muhterem böyle. Boşlanan böylece. Bir muhterem zaten bir rezim. İslam ordusunda savaşırken bir ara ordu bozulmuş. Yani bozulmuş ordu. Gece bir savaşında. Orada karışıyor. Böylece kaçmış ordu böyle. Bu tabi karanlıkta, burada kaçıyor, orada dağılmış, bozgun olmuş, orduyu kaybediyor bu, tek başına kalıyor. Artık çölde, oraya gidiyor, buraya gidiyor, gidiyor, bakıyor, bir ışık görüyor bir yerden. Niye bakıyor bana acaba kim bunlar, tabi Müslümanlar mı, yoksa karşılar yapmayacak, onu da bilmiyor. İşte yavaş yavaş pek görümeden böyle yerin sünerek müderek falan gidiyor bakıyor. Kuru okuyorlar burada. <gülüyor> oh! Kuru okuyorlar böyle. Oraya gidiyor oturuyor. Bir ışık ama kandili değil. Mum değil. Ama bir ışık var orada böyle. böyle. Durmuş da bilmiyorum. Kuru okuyorlar. Sonra biri diyor ki buna geldi de benim dizime başına yaz uyursan sen çok yorgunsun diyor. Kuru okuyorlar. Sesin yok, yorgunsun. Koy diye ben dizime başlıyor, uysam biraz böyle diye. O başa uyuyordu böyle uyuyordu, öyle. Uykusundayken bakıyor, atlar geliyor, atlılar geliyor böyle. Uşara gidiyor böyle. Uşara gidiyorlar, gidiyor, otlar gidiyorlar. Havalar uşuyor, uşara gidiyorlar. Yalnız bir atlı, atın ayağı, topa geri. O kadar, en yakında, en az o geliyor ama çok yavaş böyle. Böyle uçmayı yürüyemeyi yedi böyle. Atı top al. geliyor. Şimdi bu tabii rüya ama net açık rüya. Sadık rüya böyle. Görüyor. Ona sonra siz kimsiniz? Bak ona uçtu bunlar. Kim onlar? Onlar diyor, şehitler diye böyle. Onlar şehit oldular. uşu gidiyorlar bu şekilde. Peki sen? Ben şehit oldum ama benim diye borcuma bir sene diye Olduğu için diyor ben iyi demeyeceğim Tevbe Peki senin kime borcum var diyor? Bunu söylüyor. Humusa diyor. Su da muhtemelen. Humus diyor benim evim, ve ben mehumus diyor. Benim diye bir annem var, bir de benim kız kardeşim var. Baba öyle Tevbe Bu bir kere bir kere şey Tevbe şey. Eğer sen diyor Allah için bir kapıyı bana diyor Humus'a git diyor. Ona sokağın ismini veriyor, evin adını buna veriyor, bu eve gitti ben Benim bir annem var, kız kardeşim var diyor. ismi şu, kız kardeşi şu. Onlara diyor şu an yerde, ben diyor, elime geçen diyor, adamın altın paralar, onlara bir küpe, küçük gibi koymuş, saklamışım bunlar diyor. Ona diyor onlar arkadaşlar. Ona diyor şu diyor, yerde oğlunun altın parası varmış. Benim diyor, Humus'a diyor, filan kişiye borcum var diyor böyle. O benim borcum versinler diyor. O benim böyle kuturum böyle Bu O sabah uyanıyor. Bakıyor ki mezarlıtaymış orası, mezarmış orası. orası böyle. Bakıyor mezarlı tabi orası böyle. Demek ölenler Allah'ın dostları muhteşemler. Tatlanmışlar bir araya, bak kulaklar mıhteşem böyle. Kulaklar mıhteşem böyle. Yani o alemde çok güzel bir alem o alemde çok güzel bir alem var. Yani dünyada rahat böyle. Ölüm böyle soğuk geliyor. Sanki bir karanlık bir alem, karanlık kabir, korkunç bir vahşi alemi gelip öyle insana nefis gösteriyor. Ne hatırlarım böyle. Yani dünyadan çok ama çok rahatlar. Rahat Yer çekimi yok, tuvaleti yok, şu yok, bu yok, çamaşır yok, bir şey yok hatırlarım böyle. Ruhsay bir halk var. Toplunu böyle, o kadar bu hemen tabu kalkıyor. Humus'a gidiyor. Humus'a gidiyor. Evi buluyor. Kabili çalıyor. O kişinin kızları çıkıyor böylece. İsmini soruyor bu şekilde. Adresine onu söylüyor bu şekilde işte denince. Onlar söylüyor. Onu söylüyorlar mı? Bu şekilde. Şimdi bu kişi de buradan bu konudan ne girdik buraya? Demek Gazete bir kişinin borcu var. 300 dirhem. Borçlanmış. Ödeyemiyor bunu böyle sıkılıyor, daralıyor, bunalıyor. Kimse ilaç şey tabii kimseye? Açamaz eli bunlar böyle. Bir gece rüyasında pek alışması görüyor musun, peygamberi. Ali's seyranlık bir böyle. Rüya aleminde ama açık net rüya görüyor. görüyor. Peygamber'e gelir yanına. Buna soruyor. Senin ne derdin var? Niye bu kadar sıkıntın sen böyle? bile bilecan o soru böyle. Ne bu senin sıkıntısı var ne dedim hastanın. Diyor ki yarasıyla Allah. Yarasıyla Allah. Benim diyor filan ticaret borcum var. Üstümden borcum var. Onu ödeyemiyorum yarasıyla diyor. O kadar araşıyor diyor. İz diyor bir kur atramı onu ödeyemiyorum bunu. Kurarsam söz ona böyle. Sen de yarın sabah diyor Sultan Kadir Mahmut'a gidiyor. Kadın Mahmud Sultan Kadın Mahmud git beraber. Ona git diyor. Ona benim selamımı söyle. O sen boğuşa ödesin diyor. Bu parayı sana versin. Seviliyor ama Ya Resulallah inanmaz ki bana diye, Yalan söylüyorsun der. mı bana Ya Resulallah beraber diyor. Gülah samazı ona söyle. Her akşam yatağınca oturuyor. O ayeti ikrası okuyor. Bana sarhoş bir şey getir, Üç tane. Her akşam böyle. Böyle. Yani dün akşam yine okuyacaktı, niyeti vardı fakat o daldı, düştü, uyuyup kaldı böyle, getiremedi böyle. Ona sen bunu söyle, o sen bunu öder. Kendine selamı söyle. Tabi uyandı, peygamberi savaşları getiriyor durumdan böyle, sabah ipi çekiyor. Sabah olsa gitsem e eh, sabah oldu, namazı kıldı Gazzele Mahmud'un sarına gitti. Tabi kapıcılar var ne beşiler, ne var sultan'a görecek. Tabi olmaz. Bu çok yalvardı, çok mihmişim var. Var izin verdi, izin veriler içeri girdi. Kral oturmuştu tahtına. Ne var? Sordu bana halini sordu. bir sultanım dedi böyle. Benim şu kişiye üç bin borcum var. Ne ödeyemedim burada. Bir akşam rüyamda Rüşdü olarak sana rüyama geldi, bini sana gönderdi, sana selamla söyledi, sana selam söyledi, sen bu ödüş ne dedi, senin için ne yapıyor? Ben bu şeyi bakıyorum, bakıyorum, bakış dedi. Ah, bir semkini Rüşdü bana gönderdi, yani mağbada git, Rüşdü abi demişti diyor ya, diyor. ben canım fedam atıyor, acaba doğru söylemiş miyim diyor bana. Tabii bunu, bunun şahidi yok ki şimdi. Nasıl bunun kanıttasın bu şekilde böylece? Bilsem doğru söylediğini, canım falan Resulullah. Evet ya Sultanım, ben de evlenim Resulullah'ın böyle değil. Anlatıyor, her akşam okuyormuş sabah şerifi. Şerife'yi. Ben hiç okuyamamıştım, uyup kalmıştım. tamamdır çok değerli. Çağırın bakalım şeyini, kimse bugün para işine bakan, mal işine bakan böylece. Üç üzerim borcu, üç üzerim borcu. Üç da hediye bunu okutayım böyle. Dinlerimi sıkırsan yine bana geliyor bu şekilde böyle. Geliyor böylece. Şimdi bakın yatlarına üzerine oturuyor. Her şey üç tane şey getiriyor. Böyle böyle. O aşam gitmedi. Fas da, Fas şehrinde. Fas'ın da Su şehrinde orada bir muhtemiz zat varmış. Adı Muhammed Cezulü denen böyle. Rahman Hazretleri. Yani o zamanın büyük ilamasından, hadis-i hukuk hükü ilamasından halkın çok sevdiği saydı bir zat. Muhammed Cezülü Rab'ın hasretleri böyle. Bir gün içine bir sıkıntı geliyor. Buna denilen kabz. Kabz basmadır böyle. böyle. Bu herif olur bunlara anlıyor. Kabz öyle basmadır böyle. Kimin gönü uyanaksa biraz onlar bunu daha fark ederler derinde. hiçbir sebebi yokken hakkında görülmüş şey yok böyle, hiçbir olayı yok böyle hiçbir şey yokken böyle, işlemi sıkıntı bir darlığı gelir böyle özellikle kabz hali bazen de basit hali böyle sevinç, huzur rahatlık hali gelir Bu şey biz sınavlı insanlar böyle şey e yüce de bu hali oluyor böyle onların olur böyle şey böyle bunun da işleri böyle kabz hali geliyor böyle bir dar sıkıntı, can sıkıntısı. Gideyim diyor şöyle, tabi Fas, Akdeniz'in kıyısında, Afrika'nın da kuzeyinde, çöl bittiği yerde. Bu çıkıyor böyle, o su şehrinden, şöyle doğru gidiyor böyle, yalnız böyle. Oraya böyle derken böyle, namaz vakti olmuş, hapsel olması gerekiyor. Fakat su araması gerekiyor, bulamazsa temin böyle. Şöyle atıyorum, bakıyorum, bakıyor. bakıyorum iken, sağa sola dolaşırken bakıyor bir kız çocuğu, 15 beş bir kız çocuğu, yerden su fışkuruyor, kuyu varmış orada, su kendi yuvarı tarafı fışkuruyor. kız tutuyor kabını dolduruyor, Gitme başlıyor. Bu hemen kuyun başına geliyor, bakıyor, ama su çok derin, çöl kuyuları, hiç karanlık görünmüyor bileğen böyle, su çıkmıyor. E, Kovam bir şey yok yanında da böyle alamayacak kızın peşine gidiyor kızım Allah aşkına bir dakika durumsun yavrum durayamamıştı diye böyle ben de abla kızım diyor seni karşılayan gördüm kuyudan sonra sen su sen çıkarcağım suçlu böyle diye böyle diyor nasıl olur bu iş böyle diyor kızya bakıyor ana böyle gülüyor kız amca be sen boşaya şamıştın biliyor böyle. Yani kuyeden bir su çıkaramayan insan diyor yani olur mu ya böyle bir şey? boş bir şey muşamacıktım. Versan beyim su, su Abdü, suyu aldıktınız mı size? Aldıktınız bu şekilde. Kız da söylüyor kızım sen nasıl Erdem böyle böyle bu kara Erdem böyle diyor. Kızım ne yaptın? Niye amirler senin böyle? Amca ben de çok Pegas'a aşık oluyorum Pegas'a. Her gece hayalimde Pegas'a oturuyorum günü zaman hayalimde, gece rüyamda hep bana savcı getirelim, savcı getirelim. Devam böyle. Dilimde kalbim savcı şeridi devamlı. Bana getirelim böyle diyor. Bu şekilleri bu sarıvan şerifi nuruyla diyor Rabbim günüm açtı. Bütün kalbim kararlılık gitti, pas gitti. Gönlüm nurlandı. Rabbim böyle yaptım ama bu şekilde böyle. Ey kızım diyor. Orada namazı kılıyor. Artık bırakıyor gezmeyi. En önce bu. Kendi kendinde kınama başlıyor. Yani tanın bir kişi, ilmi işte, ünlü fokuta, tanınan bir kişi, meşhur bir kişi. Ama bir kısmının erdiği şeye ermiyorlar. Yani boşa yaşamışım. Bir balda sap alamamışım. Ne kendi kendine kınay kına böylece en önemlisi geliyor. Hanımın soru neyiz? Hemen döndüğün gelince sen kalacaktın birkaç gün, gelecektin birkaç gün diye. Öyle de işimde oldu böyle. Tabii söylemiyor hanımın da böyle. İçinden konuşmak da gelmiyor yani bir sıkıntıdan, can sıkıntı böyle. O gece evinde yastıdan, camdan geliyor. Okuyor kucaklarını. Yatıyor. Her yaşam attığı gibi ama uyuyamıyor. Devamlı kendini kırıyor. Herkes beni severdi, sayardı. Biliyor mu, âlim, şu bu değerlerden de. Ben de kendi icra ederim, kendimi kendim böyle. Yani halkım bana teveccü dolayı. Yani ben de kendimi bir insan ederim, kendimi Ama kızı görünce, anlıyor kendisini, ne oldu anlıyor kendisini. Böyle işimi pişmanlığı, tebbi, var böyle pekasaşları getiriyor. Uyuyamıyorum yani böyle. Gerçek geçmiş. Bakıyor, hanım kalkıyor yataktan. Hanım kalkıyor, tabii tuvalette de bir şey var diyor, tahmin edip böylece. Ama kadın hapız alıyor, dışarı çıkıyor kadın, Gece yarısından sonra. Kadın dışarı çıkıyor böylece, Allah Allah. Neydi bir kadın bu şekilde, böyle. Hapız görmüyor mu kadın, tabii böyle. Dışarı çıktığını görüyor, hemen kalkıyor, üzerine bir şey alıyor. Kadına görünmeden, onun peşinden onu takip edeme başlıyor böyle. Bireyi bu kadın böyle, onu Allah'a ya. Cık. Acaba bu kadın beni aldatıyor mu kadın beni acaba? Yani hemen o zana kapılıyor, haklı olarak da. Ona görünmeden arkasından, kadını izleme takip edeme Kadın böylece. Kadının deniz kıyısına geliyor, yakınmış böyle şeyle, deniz kıyısına, Akdeniz kenarında. Kalın deniz kıyısına gelince, kadın denizden yürüyüp gidip bir adaya gidiyor burada. Kadın suyun denizine yürüyor böyle, ada görünüyor karşıya Yakın küçük ada varmış, oraya gidiyor böyle. Toplanmıştı. Kadın kırıklılırmıştı böyle. Allah Allah! boşluk elinden mavi diyor. Allah Allah! diyor bak ya! Ben de kendimi devam görmüşüm görmüştüm böyle, böyle. Hocayım, acıyım diye böyle ya Bak kısı bu şekilde, bak, benim eşim diyor bak diyor, nereye olmuş diye, kime karışmış böyle böyle. Sonra yürüyünce anlıyor kirametini. O da bekliyor böyle. Bekliyor bekliyor. Sabah karşı kadın yine gelmeye başlıyor. Su üzerinden böyle. Yürüyüp gelmeye başlıyor. Ona görünmeden hemen kenardan daha hızlı gidiyor. Eve geliyor yatıyor bu. Şimdi kadın geliyor. Kadın yatağına giriyor. Bu horlak yapmazsan böyle. Horlak <gülüyor> falan yapıyor böyle. Uyumuş şekilde falan böyle bir şekilde. Sabah namaz oluyor tabi. Namaz kılıyorlar. Kadın ediyor, o camiye gidiyor geliyor. Şimdi konuşacağız şimdi bu. İşte başta işte filan şöyle bir kirama sahibim, şu, suda yürümüş şu olmuş şekilde. Kadın sanki çok, hiçbir şey böyle sabi kadın gibi. Öyle mi Allah'ım nasıl olmuş? Falan buna artık palklığı dayanamaz böyle. Allah aşkına doğru sevmez. Ne yedin dün haşem ne yedin dün sen diyor Arkadan takip değil mi? Gördün mü? Arkadan gördün ya böyle diye. Allah Allah. Sen beni gördün mü? Ne diyor adam? Arkamızda birimizin böyle diyor. Yani kalp gözünün diyor, kalp böyle bir yok bir şey etti. Kalp her tane göre böyle, böyle diyor. Arkamızın tahmini gördün sen böyle diyor. Peki ne zaman sen diyor bu makaradan diyor. Kız geldin diyor. İlk elinde gece yine oraya gittim oraya. Kırk yani sene geldim işte öyle. Kırk senedir ben ona gidiyorum böyle böyle. Peki de niye ben onun işlerinden fark edemedim diyor. Niye beni fark edemedim işlerine kadar? Ehe diyor dua da kıza diyor. O kıza dua bana. Kız görünce diyor, işin yandı diyor. Kendine geldin diye. böyle. Enine gitti böyle diyor. Enine gitti böyle, bendik. Beni içine gitti böyle diyor. Küçülün diyor, kendine geldin diyor. O zaman diyor, Samen bunu gösteriyor bunu böyle böyle, böyle böyle Yine bu kadına soruyor, peki sen nasıl bu makam verdin? Ne yaptın sen bu şekilde? O da peygamber aşkı dedi bu makamaya. Peygamber aşkı peygamber sevgisiyle bulundu herhalde böyle, böyle. Peygamber sevgisiyle ben diye kızken daha çocukken bile değilim. Hep diye peygamber rüyamda gördüm, açtım gördüm böyle. böyle. Hep onu sarı bir şey getiriyor diye. Bu şekilde. Bunun üzerine bu da ne yapıyor? Bir kitap yazıyor. Sıra sarı bir şey yazıyor böyle. Delil ve hayret adı böyle oldu. Delil ve hayrat kitabı yazıyor, böyle. O böyle. Yazıyor bunu. Sarı bir şey bu şekilde. Tabi bu da sonra zamanla eriyor muhteremler bu şekilde. Sonra tabi rahmet oluyor büngeli muhteremler. Rahmet olunca aradan 77 yıl geçmiş aradan tam ezre geçmiş şekilde düşman işgal ediyor orasını. Suç yerini. Bu sefer tutuyor bunu sevenleri. Sevenleri tabi seven, görenlerin evlatları bu bırakmayın bunu da böyle. Bunu mezarına kazalım. Düşmanın ayakta kalması bunun mezarı. Bunu da mezarına kazalım. Tabu çürümüştür. Şu kazama içerisinde kemik direk kalan kemiği onu alalım. Onu da götüren başı getiriyor bunlar beraber. Kazılır mezarı mütre Kefeni olduğu gibi taze kefenle ölmektir. Yani saçı gözü deri hiçbir şey olmaz. Yüzü sabz oluyor, gülümser şekilde, kefeni çürümemiş böyle, bunlar bunlar. Alıp götürüldüren, götürülen merak kuşları böyle. Hala orada mezarı tutan böyle. Hala orada mezarı böyle, merak kuşta, onun mezarı ve çürümüyor tabii böyle. Yine yanlış okuyayım inşallah, müreşamat etleri, mesala aleyye in de kabri mürepekim, alisat yazan etleri. Kim diyor bana savaşa getirirse, in de kabirye kabirin başında, mezarın başında. Semiyeti onu hemen temizlerim ona. Ömer Sarı Aliye nayen ebleğat öyle. Kim bana uzaktan tan savaşa getirirse, onu mektebime tebbede getirilebilir getirilebilir. Ama kim diyor mezarın başında savaşa getirirse, onu kelim duyarım o Bak ne var da. Peygamber'e muhatal dikişi böyle böyle, Fasıl Sınav Melece. Bunun için mezar ziyareti sünneti böyle, böyle. mezar ziyareti. Mezar Ev, ziyareti. Evde okusam gitmez mi? Gider. Tabii. Gider ama mele götürüyor ben. Melek götürür, böyle, böyle. Eğer bir insan kendi gitsen mezareti giderse ne oluyor? O zaman direkt, kimse onun yakını ölen kabrinde onu görüyor, okuduğunu duyuyor, dinliyor, mafhum bir dakika. Dem peğam az azı tetene az, az de verecek. Kim nasip olup giderse benimle beraber. O da şey getirirse ben duyun taraf şehir ol dedi vereceğim. Yanlış da okuyayım inşallah. Çok çabuk, çok hoca şey bu konuda var da. doğu mahcubun en Allahu Teala hatta İrsanla alem vanı serbeselliğim. Yapılan dualar Allah'a varamayacaklar. Mahcubun anillah. Bir perde oluyor. Mahcub hıjab, perde anlamına gelebilecek. Kişi dua eder, bela yalvarır ama dua kabul olmadı. Olmuyor böyle. Mahcubun anillah. bir perde engel oluyor. Gökte çıkamıyor dua böyle. Ne zamana kadar peygamberimiz sabrı getirinceye kadar bu. Yine adı şeyin birine buyuruyor. Eddo abi minel salati beynel layred diyor. <gülüyor> doa beynel salati. İki saldırsa yapılan dua da o duada geri çevirilmedi. İki savaşı arasında beynir. Yani duadan ilk savaşıları getirir. Duadan savaşıları getirirse o duala katında kabul muhtemelen Allah. Tabi kaderle örtüşürse muhtemelen Demek ki bunu yapma gerekiyor. Duadan önce elhamdülillah alemin diye sahip pekâmı savuşa şey getirmek gerekiyor. Ondan sonra Kudüs'ü isteyecek, isteyecek. Sonra da yine savuşa şey getirecek böyle bir şey. Evrenin savuşa şey getirildi. Sonra getirildi. Ara dua yapıldı. Bunu merhaba yine çiçeği mi muhtemelen böyle? Eğer kader ötüşürse merhaba kablidi bu şekilde bunu böyle şey. Yalnız tabii. Her ibadet gibi Sahabat-ı Şerif'e de iki uzuv var. Dil, kalp. Dil kalpte. Yani dil olsa o muhtemelen ben. Dille olsa böyle şey. Mesela bizler namaz kılarken, Elhamdülillah namaz kılıyoruz Elhamdülillah muhtemelen ama namaz kılarken ne yapıyor? Şeytan bize her şeyi veriyor size namaz kılarken. Neden? Dilimimizi okuyor. Fati okuyor, zannı okuyor, dilimiz okuyor ama kalp gafil onunla bak böyle. Kalp gafil iken dil okurken ne oluyor? Şeytan yine kalbe girip musallat oluyor onunla Mesela bu şey böyle. Eğer dil ile kalp birleşirse iki tel gibi böyle ortak ise tekten yapmıyor böyle. İki tel birleşti mi ayrıktı oluyor, makine çalışıyor. Fabrika çalışmak tabii. İki tel bir okuyor. Dil ve kalp Demek ki şimdi ne yapacak? Ne yapmamız gerekiyor? Kaptan öyle gölde mi böyle, böyle savşe götürürken, okurken dil ve kaide vermesi gerekiyor bunların yani. herhalde. İlas bodur şey işte yani galiba. Peygamber Ali'son adirele mahşerde en büyük şefaatçı. Yani en büyük yani şefaati bir mahşerde. Bağrını şefaatüp kibra Makam Mahmud. Vesile makamı deniyor bunlara. En büyük şefaat. Kimlere şefaat? Gülü Aleyhisselam Hazreti ümmetliğin gün, günahkarına bırakıyor. Ümmetliğin günahkarına şefaat. Günahkar olmayanlara, zaten kendini kurtarıyor kendisini o. Mahşerde, esnaf başında, sahibi çok geldi, zaten kendini kurtardı kendisini bence. Hatta sahibi çok fazla işine oluyor, ona bir de hak veriliyor. Şeba hak öyle, şeba öyle. Yani kişinin sahabuna göre, amel, imanına göre ne oluyor böyle? Ona hak veriliyor böyle. Şeba hak alınıyor böyle. Kimine bir kişi o kadar bombi gibi böyle. Şimdi asıl saadetten oturanlar Medine Emine bilir tabii çok kutluk vardı böyle. Muhacirinle dışarıda Mekke'de ve diğer başta kabilelerden böyle, yani muhajirin hissettiğinden böyle. Tabi devletine getiremiyor, evine eşyasına getiremiyor, parası yok bu abiye böyle. Artık eski gibi bir şeyi görünmüş, çöller açmış, neden gelmişler böylece? Aşırı kıtlık var muhtemelen. Bir esas bu sufi vardı böyle, onu aşırı fakirimler böylece. Diğerim burada esas ikramına. Herkes evine giderken akşam götürebilirler, yemeği yemeyen böyle. Kimi bir kişi alır böyle, o kadar yeme muhtemelen böyle. Kimi, üç kişi, sahibim 10 on kişi alır mı, böyle, on kişi alır alır böylece. Bakın mi, ne oluyor? Herkes durumuna göre ne yapıyor? Kim ancak bir kişi gücü yetiyor doyurmaya. İki, üç, beş, on kişi fazla adam olurdu Şevat da bunun gibi muhtemel var ki Şevat da bunun gibi. Kişinin bazının ev ve artmış. Bol sahibi Ebedece. Kendini kurtarıp garantitamam. Hakkı var ne kadar ama ancak bir kişiye yetişmeyecek. Bu şekilde böyle bakılan bir kişi Ebedece. Kim? hesabı görülmüş, ayrılmış, imanla ölme şartıyla ama ama cehennem fırkası ayrılmış haberi. Bu Cemal'le Allah'ın al, al. birisi bakar. Bakın işlerinden artık kimi o anda daha çok seviyorsa annesi de olsun, eledim artık tabii kimle varsa birler bunu işlerini böyle. Acaba trende. Kimine 10 kişi, 50, 100 kişi, 1000 kişi koşmazsa ha. başka bir şey. Hakkı başı geldi. Fakat en büyük şevap makamında peygamberimize veriyor aşamasında mutlaka böyle. Veriliyor. Bu işin şu i̇şte Sabah-ı Şerif'e bir irtibat, bir bağlantı böyle. Hatta Medine'ye gidenler şu yapmaları gerekiyor. Rabzay-ı Mutthar'da oturuyor sanki rabzay Otur Mutthar'da oturuyor böylece. Tabi onu külüye vermez. Hafif soğudan böyle, peygamın kapışına dönüyor böylece. İçecek orada böylece. Gözünü kapar. O anda peygamın huzurunda gibi olur böylece. Oğdur böylece o zaman ne yapar? Düşaşır böyle. Allah masala var madde böyle. İstişalık kurdu, yavaş okudu böyle. İstek okuya beri böylece. Hastalandı okuyamadı bir gece. Peygamber'e soruyor. Neden bu akşam o getiriyor buna hastamı Allah. O senin ümmetin hastalandı. Peygamber Allah ona şifa olarak verdi böyle. Bir diğer de var. Kendi hasadıyla başka derdi var. Sıkıntısı var, derdi var. Gene getiremem bu şekilde böylece. Peygamber soruyor meleğe. Neden ümmetini salgı getirmeden bana? Arası çok sıkıntı, derdi var, çok rasyonlar böyle. Devam dua edin o zaman böyle böyle. Yine ümmetim birinden onu salgı gelmiyor. Her zaman gelene gelmiyor. Soruyor meleğe, getireme meleğe. Benim ümmetle neye gittim? mesela Şerbiye, öldü ya Rasulallah, şu anda öldü o, şimdi mesara gömülecek. Peygamber'e muhteremden oradan da şefaata bu mesara mühteremden oradan, bu mesara mühteremden böyle, böyle. böyle, öyle insan var ki, Peygamber'e kucağına geliyor muhteremden oradan. Peygamber'e kucağına, açıyor buradan böyle, şimdi konan kişi, Peygamber'e kucağına alıyor, konuları böyle. böyle. ı böyle böyle, yani Peygamber aşk ve sevgisi. ...çok sahibi getirmesi peygamber bağlantısında böyle... ...onun peygamberine sahip çıkıyor muhtemelen de. E bir insana kabrini peygambere kucak açarsa... ...ne olur mu muhtemelen Ya Ona kim sual sorabilir ki o kim şey yapabilir muhtemelen de? Kabrini sıkabilir miyim onu sıkamaz mı? Buhtemelen de böyle. Şimdi inşallah hep beraber getirelim sahibi getirelim. Üç sefer inşallah. Allahümme salli ala seyyidina... Muhammed'in Nabi, Emir ve Ala Ali ve Sahib'i ve Selim. Allahumma, salli Ala Seyyidina Muhammed'in Nabi, Emir ve Ala Ali. Allahümme salli ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyyil ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. <gülüyor>